Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Fetih suresinin son ayeti kerimesi. Fetih suretini bu sureye, bu sure-i şerifede fetihler müjden için. Bunun son ayeti kerimesinde Elhamdülillah Muhammed'in Resulullah diye başlıyor son ayeti kerimesi. Uzun ayettir, ayettir ayet-i Muhammed'in Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü peygamberidir. Ayet-i kerimelerin sebebin nüzülü deniyor. Sebebin nüzülü. Yani geliş sebebi. Genelde ayet-i kerimeler böyle geliyor. Bir sebep medan geliyor o zaman ayetin anlamını, hükmü dahi anlaşılmış oluyor. Bunda sebebimizin bir üçü olmuş oldu. Henes Savaşı etkisi yolunda Peygamber buyurdu Aleyküm Adaletleri eshabım bazen rüyamda Mekke'ye ömrü yaptığımızı gördüm. Ben de bu yoluydu bekleyeceğim, mekleyeceğim. İşe gelebilir. Doğru bir yani karar. bu zamanlama meselesi önemli. Henüz savaş yap etisi yıllar. Peygamberimizin Hazretleri Mekke'den Medine'ye göçüşe önce Bedir harbi ol, savaş oldu. 2. yıl Hicret'in Sonra ertesi yıl Uhud savaşı oldu. Yani müşrikler amaçları ne? Medine'de tek bir bırakmamak. Uhud'da tam bunlar netice alamayınca bu defa Hicret'in 500. yılında Yahudi müşrik itifakı ile Medine'ye saldırıyorlar. Mekke müşrikleri bütün müşrik kabileleri Yahudiler. 10 bin kişi meden geliyor. O gümüş kurşularında 10 bin kişi develerle geliyor, saldırıyorlar. Batı Kiye, Dehya Alisa bunlar buna savaşmak sayısal olarak imkansız. Konuşuldu, görüşüldü. Hendire kazıldı. Henden arkasına çekildi. İslam bir savunma savaşı yapıldı. Yani düşman hende geçemiyor. <gülüyor> Derin altı yemeğinde. O yerinden genişliği derinliği. Karşıdan karşıya ok ve tay atılıyor. Bu savaş çok çetin oldu. Yani İslam Müslümanlar imtihanı en züvesi yaşandığı burada. Ahşık vardır, kıtıp var, düşman çok kalabalıdır. Sürüsü düşmanlar saldırıyorlar. 3 hafta sürüyor bu savaş. Sonra da Rabbimin izniyle elhamdülillah, belette gönderir Rabbim, fırtına çıktı, kasırta çıktı, dağıldı bunlar. Fakat bu ne oldu? Medine'deki Müslümanların, tabi gözü yıldı ama, buna yığıldı bir şey yani on bir kişilik düşmanın gelmesi, Medine'ye kadar gelmesi saldırması bizim yıldır. Hmm. Herkesi yok. Herkesi yok. Yani hükümetlerin ümmetlerin tükendiği bir zaman daha Müdür Aleyhisselam Hazretleri bekliyorum, ömrü edeceğim. Bekli edeceğim, ömrü edeceğim. ne anlamı gelir o gün koşullarında? intihar numara gelir. İntihar. <gülüyor> Bunun için iman-ı zayıf olanlar, münafıklar, ve katılmadı buna. Peygamber ayetlerinin madretleri, üç kabile vardı Medine'ye yakın, büyük kabile bunlar ama. Güp var, Jüneyne, Müzeyne kabile vardı böyle. Bunu haber ettikleri peygamberimiz gelmesi için, onlara gelmediler. Yani bu bir intihar dediler. Yani giden, geri dönmez dediler. Canlara tatlı geldi, ona katılmadılar. Ancak, 25 kadar Müslüman, 1500 kadar Müslüman, Peygamber ne olursa olsun dediler. Bunlar kendi koltukta, yani ölüme gider gibi ama bile bile bu şekilde de bunlar. 6. yılın başlarında Zirkat ayının ilk günü parası günü beden çıkıldı. Nikah terörlüsünü hareketinde İram girdi ömrünün değil çıkıldı. Niyet ömrü olduğu için savaş olmadığı için de yani bir yolcu silah zamanlar usüldü yana kılış almak. Nefret aldı bunlar? Yanada zırh yok, kalkan yok şunlar bu yüklanlarında bir niyetli ömrü yapmak. Yola çıkıldı. Degelman Asum Hazretleri Esad'dan güne gönder önce olarak hızlı gitmesi için İllâh Bakanlığı'na istihbarat ve topluluk haberi satmak için. Gelibah'taki Mekke'yle haber almışlar güne çıkıldığını. Tabi savaşa gidildi. İntibar da uyanıyor. Etraf Toplinov kabirleri, müşki Toplinovlar. Mekke dışında, Hudibi yakında, oradaki yapıyorlar. Hazra savaşa. <gülüyor> peygamber İmanisim hadretleri, peygam devam edecek. Ancak buna bir peygamber imanı kuşak var. Yani bir peygamber imanı bırak aldı. Yani kalk sen, git, onun koşullarında tabi kader meselesi peygamberimizin bildiği bazı konular var Sır bunlar ilahi kader sürü bunlar açıklayın e da tamamlanacak. bunları ona böyle yer üstüne tek güç olacak olacak bunlar biliyor ama bazen tabi Ama tabii geçecek. Bazen türene girecek, karanlığa girilecek ama sonra ışık tabii. Arkadaşlar sahibi bilmiyorlar tabi sahibeler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaklaşılan Bekir'e mükremeye yolunu değişti. Sağa sattı. Tabasın yol yok aslında da her taraf çöl, kum. Fakat insanların kullandığı yollar var. Daha düzgün kumlar vardı. Peygamber sağa sattı. Daha tavşiyel kalıp yerden kudebeye gidiyorlar Bekir'e. Kudeyy denen bir Melik yani Haram ismi, Yaklaşınca bir tepe önüne geldi. Tepeye tam çıkarlarken eren deveni çöktü. Adı Kusva ve şu deve. Yani peygamber taşıyan devenin adı. Hicret o deveyle geldi Hazreti Peygamber. Kusva devesiyle. Bu deve de evli ama tamam o da biri bir şey de Boş değil ev ama. Eve çöktü, bir demir çöktü. Dedi ki sahabeler Ya bu böyle şey yapmazdı. Hani itaat, kâhsızlık, bir işler gibi sanki peygamber taşıyan eve çöktü birdenbire emir almadan. <gülüyor> esral şaşırdılar, orası kaldırmaya yok kalkmıyor. Ya yarışıyorlar bu, kalkmıyor. Ne yapalım? Bir Aleyhisselam Hazretleri fili sokmaya bunu da sokmuyor, Mekke'ye sokmuyor. Filim Mekke'ye sokmuyor, Mekke'ye sokmuyor. Size hikm-i hayrı vardı buna. Regan Mustafa devreye, ''Al bakalım bir avru, kalk.'' diyeyince, ''Kalk.'' Ama devre yoluna düz yolda gitmedi, yana sattı. Hudeybi'nin en sonunda biraz duruş orada çöktü. O zaman en mühim mesele, bir su başına yerleşmiyor, su başına. Yoldan geldiler. Develer bir hafta susup dayanıyorlar yolda. Ama su buldular mı? Artık orası da paparanmasın mı develer tabi. Develer susuz. Yok. Hesabı kılan susuz. Yanında su yok yanlarında. Bir kuyun başı gelir ama suyu çekilen kuyu. Şöl kuyular fazla etmez fazla. Kuyular. Çok derin olur. Su tabi derinde olduğu için dibi görünmüyor, karanlıklıyor bakıldığı zamanlarda, su görünmez, çok derin olur. Ve zamanla sular çekilip kuruyor kuyular. Bu da, suyu çekilen kurem bir kuyuymuş, devre çöktü. Derdiler, Esnaf-ı Ekrem, Ya Resulallah, bu susu bir kuyu, asker, esnaf susuz. <gülüyor> su içeceğim var, devre susuz ne yapacağız? E tabii Allah'ın Resulü, Hatemü'n-Nebiy. Bir ok çıkardı. O kuyudan ki buna besmeille atımlarla okuyor bu oku. Kaptırıyor ya. Hemen su fışkırdı ama berrak ve kara su falan. Su kuyu doldu ve bütün sabrın işler kandılar. Kalpleri boş olan doldururlar, afzallar, devrusto oldular. Ama kuyu dolu bu o bir şekilde. Su oldu elhamdülillah. Şimdi gerekiyor burada haber göndere geldiği müşriklere. Yani biz buraya savaşa gelmedik Mekke'ye tavafa gelir diye. Çünkü asırlardan beri orada bu kural geçiyordu. Kim Mekke'ye tavafa gelirse ona dokunulmazdı ona. kural var. Mekke'nin saygını biliniyordu. gelen dokunmazdı. Peygamberimiz maddetleri de yani Mekke'ye savaşçıya gelmedik Tafi gelmeklerden haber gönderildi. Tafi <gülüyor> ekranından Hazreti Harraş denen Rabah Sederini gönderdi. Allah'a söyle onlara bunları gelmedik. Hazreti Harraş gitti fakat onu konuştumlar bile onu öldürmeye kalkıştılar. Zor kurtardı geri geldi. Diyarış oldurum bu şekilde böyle böyle. Sevgimiz var. Haz gönderdi. Haz Osman'i gönderdi. Niye onu gönderdi? Onun akrabası çoktu böyle. Kendisi de müşrik derdi ki Ebu Süfyan'ın akrabası olmuş oluyor. Osmanlı Ümmiyeden bunlarlar. <gülüyor> Fakat Araplarda bir karabet vardı, yakınlık bir hatır var zamanlar vardı. Onu gönderdi. Hazır Osman gitti. Onu iyi karşıladılar. Ve anlattığı durumu, buraya savaşa gelmedik, ömür yapmaya geldik, bizi engellemeyiz bu şekilde. Hayır, izin vermeyiz dediler ama sen serbest dediler. Sen tafet edersin, hasıl bana böyle. Tâfet, sen gir tafet, sen serbestsin. Vallahi efendim ben de böyle. Resulullah etmeden, ödemem ben de böyle. Ve kızlar üzerine bunu hapsetir bir yere. Diğer Resulullah ve saygısı var. Araya tabi evsel geldi. Karşı taraftan kabile rejizlerinden, müşriklerden bunu da için durumu. bu bunu öğrendiler. Bunun üzerine bazı müşrik kabile rejizlerler ki Mekke müşriklerine bunlar eller Beytullah'a, Kabe'ye tafa gelmişler. Biz buna karşı savaşmak istediler. Yani. Onlar savaştığı çekince Mekre müşrikleri bir defa müziği kaldılar anlaşmaya. Hele bir anlaşma yapalım bakalım, anlaşma yapalım. Mekre müşrikleri birine gönderdiler. Adı Tüseybin Amr müşrikleri. Hüsra'dan, Araplarda, okum yazımı bilen, o gün kuşların yerine kötü bir insan. Yalnız tabi eşitler bir yanda, yakınlar bir yanda var. Bunlara geldiler. Heykanzaklarla da sabunla beraber, beraber başlarlar konuşmaya. Anlaşma yapalım. Nasıl anlaşma? Önce o zaman o şöyleydi orada. Anlaşma yapılırken, yazı yapılırken önce kimlerin bu anlaşmayı yapıyor ola? İki tarafın reisleri, adı yazılır da. Şahatip, As-Tali'yi yazıyor. As Yazı sonra güzeldi. Devam verdi. Yazı şeyini görevini. Burada Ali Samahtı Azadır. Ya Ali yaz bakalım dedi. Muhammed Resulullah Süheyl bin Amur. Muhammed Resulullah. Süheyl, Müşkülerin baş murhası, görüş meclisi. Müşkülerin adına herhangi bir heyetin reisi Saddam İslam oldu ama. Zamanında o da oldu Ona da. O adamı şifrenin anlaştığı tabanda. Hayır olmaz dedi. İlk itiraz anlaşmadan başlamadan başlıkta anlaşması çıktı olmaz. Bu olmaz. Neden? Selam Allah Resulü devletin bize göre dediler. İnanıyorum bizim arasında. Ne olacak? Resulullah oradan sil Abdullah Muhammed yazısı. O şekilde. Peygamber benim Allah'ın Resulü. İnanılma inanılma. Olmaz. Anlaşılmayız Resulü'nün. Peygamberimizin görevi vardı. yapacak Anlaşılmak yapmak. Ve Peygamberimizin Peygamberi açtı Ali'ye. Ali, oradaki Muhammed kalsın, Resulullah sil orada. Silmene tabi çakınca kazanacak. O, o, o günlerde. Yerine i̇bn Abdullah yazdı. Hastaneye hiç cevap vermedi hastaneye. Silmedi. Peygamber emir verdi. Ali sildi emir verdi. orada kazı Sil oradan hastaneye. Hastaneye bunu silmedi. Yani emri nebevi dinlemedi. Cevap da vermedi. Peygamber yine buyurdu. Ya Ali onu sil oradan Resulullah'a. Yine cevap vermedi. Üçüne buyurunca haset şey bu oteller. Yarışın Allah. Allah'ıma derim ki sen atka resulüsün. Ya bu selamla Yani o anda işşa ile bunu divanınıza zarar ölç şey altı ver, şu seni yolda Bu bir makamdır efendim. Neyin makamı vardır ki? tenafile derler, tenafille. Bu tabii eshabının tenafille, daha üst makam onlarda. O anda bir Allah'ı bilir, o anda Peygamber gözü görmez böyle. Peygamber sonra tabi durumunu bildiği için, Ali verme kumorunu dedi o şeyi bana kağıdı. Nerede bu Resulullah? Peygamber mi yok mu yazdım? Öyle gönderiyor Peygamber'i Mevla. Peygamber'in eliniyle onu oradan sildi, kazıdır Diyeceğim dedi ne Australia kulana ya Ali senin başına geleceği bu dedi bana de. senin de başına gelecek bu olay dedi bana de. o kadar senin başına bu olacak gelecek dedi bana de. tabii anlaşılmadı bu önleşi sonra anlaşıldı burası açık inşallah inşallah bu iş hali oldu bir tartışma oldu biraz gerilim oldu. Resulullah'ın silinmesi bütün sahabe içerisinde zaten her biri oraya giren sahi, her birisi üst makamlarda haber. Bir gerilim oldu, tartışma oldu. Derken şimdi anlaşmanın şartlarına sıra geldi. Önce bir saldırmazlık anlaşması, karşılayıp saldırmama. Bu yüzden anlaşıldı. Ve 10 yıl olarak karar verdi buna. On yıl geçiyor bu anlaşma. Birbirine savaş omcuk aralarında. Bu bile İslam'ın zafer sonra Yani o bile kadar İslamı kabullenmeyenler, Peygamber'e kabullenmeyenler, onların muhatap almayanlar, kürk kazanmaya çalışanlar, orada evvela bir salımsız aktı. Ya artık savaşımızı kestir beklim şifere de. Ve kabul ettiler. geldi. burada Aleyhisselam Hazretleri. Biz buraya emreye geldik. Şimdi bize izin vermiş saadetini de biz emri yapalım. İhramın da kendilerde. Hayır olmaz dedi. Eğer siz şimdi belki girerseniz zorla girmiş gibi bu algılanır. Etrafı kabir arasında bu olmaz. Ne yapacağız? Seneye geleceksiniz. Bir olmaz. Olur olmaz derken kabul etmediler. Peki bu da olsun bakalım. Olsun bakalım. O sınav Mekre'ye girilmeyecek. Dönünce gerisi yerine. Herkes sene aynı aileye gelecek. İlk halde girecek sadece. Üç günü kalacaklar Mekre'de Müslümanlar. Üç gün bekleye kalacaklar. Bir yandan da ağır silah olmayacak yanlarında olmayacak yanlarında bir de Müslüman tuhaf'a girince Mekke'nin uşağı çıkacaklar. Arada bir çatış olmaması için. Bu da kabul O da sonra Süreyde'nin o müşriklerin başvörü kölesi elçileri Müşak koştuğu... Ağrı bir şart. Eğer Mekke'de bir kimse Müslüman olarak Medine'ye kaçar sığınırsa bunun iadesini çekler, geri verecekler buna, müşriklere. Ama bir Müslüman Medine'den kaçıp da Mekke'ye gider dinden çıkarsa o geri verilmeyecek. Böyle bir şart. Bu bunu kaldıramada sahabeler. Olmaz garşallah. Bir Mekkeli Müslüman kardeşimiz Müslim olarak Medine'ye gelecek, hacca gelecek. Yok kişiye edemeyiz. Edemeyiz. Edemeyiz. Sen olur olmazken münakaşa, anlaşma bozacakmış bunlar. Karşı taraf böyle. Ona onun tabii gülüştürülür orada. Peygamber evet. diyor ki "Peki bu da kabul." Nasıl ya Resullallah? Şimdi sahabediklerden bunu kaldıramıyorlar. Yani bir din kardeşi Mekre'den cil ediyor, aşıyor, ölümü gözü alıyor, kelle koltukta Medine'ye gelecek, ona teslim müşrik eline teşlim etti. Efendim bir ilişkiler var tamam Ama veremiyor onları. Belki yani, bu da kabul edildi işte kardeşler. İç hata vardı ama o da kabili hastaki bir bağımlık meselesi. Önümdüğüm bu şekilde. Bundan yazıldı. Şatlar yazıldı. Altına isimler kondu. Müslüman tarafından, müşke tarafından şahit olarak imzalandı, onaylandı, anlaşma tamamlandı. İş halloldu. O anda bir yolu, yolu şimdi. Süheyl var ya, Süheyl baş görüşmeyecek. Onun oğlu Ebu Jendal Hazretleri. Oğlu genç delikanlı Müslüman olmuş. Babası görüşmenin başında. Ermisik bin Akıl hocası babası. Oğlu Müslüman olmuş. Babası Süheyl'e bunu haber alınca oğlunu zincire ayaklarına bağlanmış bir mazende büyük bir demir kazı çarptırmış kölelerine o bağlamış, demir kazıya bağlamış. Kimseye görüştürmüyor. Kabuk kilitli. Yalnız camdan buna atılıyor bir şeyler kur etmek, ölmeyecekler o kadar. kadar, kadar. böyle. zaman dinine dönerse o zaman serbest kalacak Bu genç delikanlı Mekke'ye Mekke Mekke müşkülü arasında imana bağlı, imam. Bu gibi şartlarda. Böyle. Babası, öz babası. Öz babası, onu karanlık mahtemel kapıyor. İkea zincirli, onlar da büyük bir demli kazama bağlanmış. Orada duruyoruz. Yani tuvaletini yapamıyor böyle böyle. Olduğu yere. Kuru ekmek almış atıyordu, o kadar. Bu babasına gittiğini duymuş. Mekke'de konuşururken bu duyuyor tabii onları. Yani Peygamber Müslümanların geldiğinde bir geldikten duyuyor bunları. Allah'ım bana bir güç ver Allah'ım şu kadın sökeyim de ben Resulullah'a bir kavuşçayım. Onların en büyük hayal ümitleri yani cenneti aşan bir aşçı Resulullah'a kavuşmak, sahabeye kavuşmak, ümitlere kavuşmak kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim Allah diyor. Zorluyor, kadın söküyor Kapın kedine bozuyor, açıyor. Ama zincirler söküme yanlarım bunlara kadar. Demirceği mi dövme yaptırmışlar. Zine sökemiyor. Kazı sökemiyor. O kocaman demir kazık. ayanda iki anda zincirle kalın zincirle böyle. Bunlar böyle sürükle, sürükle kudebe geldi. Anlaşma imzalanmıştı. İş tam bitmişti. O anda bu da karşıdan Peygamber'in kokusunu alıyor, nurunu alıyor, tekbire başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bir ses. Bir zincir şakıtısı, yeminun şeyi taşlara, kumlara sürtüyor, geliyor. Baktı sahabeler, Allah bilin geri tekbiri getiriyor. Süher baktı, oldu. Şimdi oldu, dedi ki anlaşma gereği, bana sigara bakalım. Şimdi sahabeler artık çizden çıksa sahabeler verir. Nasıl oluyor ya Rasulallah? Eğer Medine'ye gelseydi, oradan geri verirdik. Burası yerine zannet ki burası. O da olmaz derken Medine anlaşmayı. Hiç i̇şte ona da şimdi, ona da şimdi. Adi Ebu Cendel de ne olur ya Rasulallah'a vermeyin babama diyor böyle. Ancak Resulullah bir görmüş. İşte Dayaşya bakıyor böyle. O sahabeler, o mali feyiz oluyor tabi orada. Sen cennette, o kadar güzel geliyor kendisine. Her kere razı. Pedeflerim arasında Ebu Eshab'ım, bunu biz buna vereceğiz bu şekilde. Döndü Ebu Cendel'e, sen sabır biraz, Allah yakında, kurtaracak buna veriyor bu tarafa. Eshab'a bakıyor bu şekilde. Göreceğim. Tabi oldu buna mutlaka. Oldu. Bu geri verildi. Fakat Eshab-ı Kıyam arasında çok bir gerilim oldu ama şimdi. Bu Hat Ebu Cendel'in böyle Allah ve Tebrik Allah'a gelen aşk evi, gözleri yaştan ağlar etmeli gel böyle. Ona böyle müşrik eline teşvikmeleri hele Hazreti çıldırıyor böyle. Ya Resulallah! Nasıl bunu yönetirdin böyle? Çıldırıyor Hazreti Ömer sağa sağa koşuyor bu şekilde. Yani her ölümü hazırlar. Muazzam bir gerilim oldu. O anda bir haber geldi. Hazır şey etmişler diye haber geldi. Geçik şey gelmesi. Bu üzerine Bunun oturdu bir ağaç orada. Adı Şemure derler. Çık ağacı. Dikenli ağaç oldu. Büyük ağaçlar. Yani oturun görürsem dayandı. Yani oturuyor oraya Sabeler peyamda e biat ettiler e. yani bir anlaşma peyamda. Tut ellerini yarışıyor Allah, ölmeyi hazırız her an yarışıyorlar. Savaşta ölmeyi hazırız, iste emet yapalım Derden Bu saberin böyle bir coşkulu halleri, oradaki bunlar Müslümanlara korku verdi gönlülerine. Hem buna gittiler orada, şu okudu Mekke'de anlaşmayı, yine gönlünü söyledi. Telegram araması ettiyse tabii orada fazla kamdı da yeni gün tam şuradaki şeyden müddette <gülüyor> dönüp gelirken fakat sahabelerin gözlere buruk ama Gözleri yaşlı üzünlüler anlaşma aleyhine görünüyor zahre o şekilde görünür ben aşağı yani bir Müslüman Mekke'den medene gelecek, sığınacak, o geri verilecek. Hadi bu cenden geri verildi. Anlaşmalar bununla aleyhine bir görüldü. Sahi Mücevcudur'a buruk. Bir de Peygamber'i Peygamber kabul etmektedirler bunlar. Yolda gök katı açıldı. sen geldi. O güne kadar görün meleklerle haber. Bunu tabi Peygamber gibi bir aşkı görüyor. Bir de manevi hal tabi orada. Ve fetih sözü o da geldi. O da geldi. O da geldi. Ve lan sonunda bundan bir ayetin öncesinin sonunda Vekî ar-ı derim. Vekî fâ billahi şehiden muhammed Resulullah. Vekî fa billâh şehiden şehîden Allah'ın şahidi yeter, kafidir. İnanmasa Onlar. Ne Allah Allah'ın şahitliği? Muhammedun Resulullah. O Allah Resulüdür. Ve lezine me'ahü Allah'a bir olanlar. Me'ahü Huzamiri Resulullah diyor. Resulullah'a bir olanlar. Kinnat-ı Sahabeleri. Nedir bunlar? Eşid aler küffarı. Eşid dav aler küffarı. Bunlara küffara, kâhile karşı çok buna şiriyetli bunlar böyle. Bugün eğilmezler. Eğilmedik dururlar bunlar böyle. İslam dinini savunurlar böyle. Yani küffara karşı şiriyeti bunlar böyle. Azam ettiği heybetti böyle. Küffara din adına. Roma <gülüyor> ben ölüm aralar çok merhametli birbirine karşı etmişsin bunlar. Peygamberimizin hesab-ı kiramın işte bu özelliği böyle. Demek kafire karşı, İslam düşmanına karşı şiddet olma, boyun bükmeme, korkmama, yani can hastada olsa çekilmeme, dik durmama, geri adım atmamak, hayır vermemem. Ruhuma benim, aranızda merhamet dolu yine karşı <gülüyor> bile. <gülüyor> yani bütün Müslümanların <gülüyor> mesleği farklı olabilir, meşhedir böyle yani bağlı olduğu yerlerde cemaat şu farklı olabilir. Bütün İslamlar Allah için, din için birbirini sevecek yaptı. Sevmek şart. Verir. Yani kafile karşı şiddetle aralarında merhamete verir. Eğer bir İslam cemaati kafile karşı birik olur da İslam'a saldırırsa bu yolda çıkmış oluyor. Terahüm onları görürsün diye, Mevlamı onları görürsün. Burada tera tekil namiri peygamberi, dolayısıyla ümmetine tera rum, onları görürsün. Esra-ı Kiram'ı görürsün. Rükkan sücceden rükkan sücceden görürsün. Yani çok namaz kılarlar sahabe-i Sahabe özelliği biri bu. Çok çok namaz kılmaları yani beş vakitin dışında ama bu. Beş hareket, bu zaten fars. Onlar işi az geri doymuyorlar. Nasıl namaz kılıyorlar? Yolda giderlerken tabi mola veriliyor. Yoldular, gibi mola veriliyor. Yani diğerine ihtiyacı var. Nasıl yapıyorlar? Abdezi olan hemen namaz oluyor. Bak şöyle muhtemelen. Bunların israati namazda namaz oluyor beyle ve siz atıyorlar, yolculuğa gidiyor, her hüzmeyle gidiyor, namazlar kardeşim. Namazlar kardeşim. Eğer su yoksa, terim yapıyorlar, namaz kılıyorlar. Burada velan görüyor, şey onlar hükmü seçebiliyor, hükmü secide. Demek ki çok da namaz kılıyorlar bunlar böylece. Hatta Tegham Aleyhisselam Hazretleri bazen bir daraldığı zamanlar Peygamber eshabıyla beraber, tabi sıkıntı bir al gelince, buyurdu Hazreti Bilallah. Bilal rahatlatır bizi. Ezan oku da rahatlayalım. Rahatlama huzur namazda. Namazda böyle. Neden? Onlar sıkıntı namazı taşımıyorlar ama o farkında. Yani dünyadaki olan çiriler, sıkıntılar, zahmetler, şunlar bunlar namaza taşımıyorlardı onlar. Kıbrıya yönelince Tekbir alınca, Allah evvel Allah büyüdü ve kaç bunlar Allah bir karşısında. Eriyor Allah bir karşısında. Azameti ilahi, rubiyeti ilahi evvel Bütün alemin Rabbi olan Mevya. Onu hatırlayınca, onu durunca buna tabi ne oluyor? Taşınlar ve vereceğiz. Şimdi namazın üç boyutu var namazın. O da fükü seyirgeşiyor. Meryem'in namazı da buyurmuyor da fükü seyirgeşiyor. Fükü Namazın üç boyutu var. Birincisi kalbi boyutu Kalp ile ilgili namaz. Kalp ile namaz. İkincisi kavli dediğin sözle ilgili. Sözle. Üçüncüsü bedeni. Beden ile ilgili üç boyutu var. Kalbi olanın namazlar. Yani namaz yalnız bir şekilde iyi bakınız. Üç boyutu olursa namaz, namaz oluyor. Önce kalbi, kalp bedeli. Kalpte hudur olacak, huşu olacak. Allah eline kişi bilincine varacak. Kalp namaz Allah ile olması gerekiyor. Birisi bu. E bizimki olmuyor. E, namaza Önem verilmiyor namazlarda. Verilmiyor namazlarda. Yani namaz önemli bir şey biz olurduk, ama veremiyoruz namazlarda. İkincisi sözlü ibadet namazı. Sözlü yani dille yapılanlar. Bu tabii kalbi olanı bir Allah biliyor böyle cesareti, bir de kul biliyor bunu. Yani görünüm başka, Allah katındaki kulun durumu başka farklı oluyor ama. Kişi kübreye yönelir, başını eğer, elini bağlar, öyle karşıya bakınca gerçekten ne güzel diyebiliriz bizler. Ama o tarafı ne yapıyor acaba? Aklında ne var? Gönlü ne var acaba? Bunu böyle biz bence. namazın sözlü kısmı var. Sözlü boyutu, sözlü. Dil yapılanlar. Başta kraft. Fatih okumak, Zamsı <gülüyor> okumak, rükû, şeyde, tiyatro okumak, talebeli okumak bununla da sözcüğü bahseder bunlar. Bunu tabi kul da duyabilir, fark edebilir. Bu da Mevlamız'ın kuluniyetini bunu da bilir. Üçüncü bedenli kısmı, bedensel. Dört tane hareket var. Bunlar namaz rükûnları. Rükûn direkleri temel anlamla geliyor. Erkanlık. Dört tane namazlar. Ne bunlar? Kıyam. Ayakta durma. İlk bir rükü. Üç bir secde bir oturma. Kağıdı oturma. Dört, tane var. Biri kıyam. Parz ama Ama rükle. Böyle. Ancak şu marka var. bir ayakta duruyor. Karşıdan bu gören kişi acaba etapını seyrediyor. Gidiyor mu? Duruyor mu? Ne yapıyor? Bilemezler. Oturma bu da bunun gibi. Kişi oturan kişi oturduğu zaman görürse niyette bilenler dedecek. Ama karşıdan bakan bir insan bakıyor ki rükiye gidiyor, seye gidiyorsa namaz kılıyor diyorlar. Namaz kılıyor yani. Şimdi buna bilen şirabürü ulamalar mı dedecek? Alın yani büyük alimleri görüyor. Allah topla buyorlar. Bir insan diyorlar. Tapınılan bir şeyin başında, tapınılan bir şey, düz taş olsun, anıt olsun, heykel olsun zaten. Eğer bu tapınılacağın bir şey ise, bir insan bana durup baksa zarara gelmez. Yani bakma baksa daha iyi, oradan kaçması daha iyidir. Baksa insan bir zarara gelmez. Ama bir insan o tapınılan şeye, heykele, anıta taşar. Neyse saygı yapmak amaca durursa o imanına zarar vermez. Amacı saygı yapmaksa oran böyle. Yani bu gibi karşısına dikilir. Saygı amacı o imanına zarar veriyor bu şekilde. Demek ki bu niyete bağlı. Yani, durup böyle normal bak diye böyle. Tam saygı duruşa geçmiyor öyle yani bak o şekilde. İmana zarar vermez bu şekilde. Yine gelirse otursa kim zarar vermez böyle oturmak bu bir sayıklısızdır aslında. Karşı bir şeye zarar geliyor. Ama bir insan buyuruyorlar tapın olan bir şeyin önünde rükü gibi eğilirse secdelerse imana gider derdini çıkar. <gülüyor> Aklıma şey gelin mazlendir. Osman Gazopasır'dır, Osman Paşası'dır. Köyle kahramanı Osman Paşa, Gazopasın Paşası'dır. Ve kahramanı. Bu zat köyleyi savundu. Bir yıldır. Doğusoyun savaşında. Bir yıldır savaştı. Çok böyle gayet askeri, dehasil bir komutan kendisi. İslam yaşayan, eli takva, çok mübarek kişi kendisi, bir yıl savaşçı Ruslara karşı üç defa hücride çıkış yaptı, karşı saldırı yaptı böyle, Ruslara bayağı püskürttü, onlar geldi. Fakat sonunda artık barutu bitti, Japonya bitti, yardım gelmiyor, aşık kaldık, evinde aşık oldu Ruslar çıkabildi etrafa. Niye yardım gelmez acaba? Niye yardım gelmez acaba? Bu 90'ın savaşı, Rus Osmanlı savaşı meşhur denildi. Ruslar önce Kırım aldılar. Kırım hanlılığı vardı orada. Çıkar edildi. Kuzeyi, Türkiye'ye göre tamamen baştan baştan oldu. Ruslar iki kodan saldırırlar. Bir Kafkaslardan Hatta karısı Ardan aldılar, Erzurum'a kadar geldiler. Bir de Balkanlardan da Yunanları, Bulgarları, Rumenleri ona kışkırtılar, isyan ettirdiler. <gülüyor> Osmanlı ordusu orada üç koldan savaşıyor Balkanlarda. Hem de önemli yer Kremniyevler, Kremlin savunması. Ozan Paşa oraya gitmişler. Hatta. Erzurum Bey e bir anda gidiyordu muhteşem, Erzurum Bey'ler böyle. Gidiyordu. Aziyet tablasını, neye geçti Ruslar bir gece? Öğrenmişler para olayı, aziyet tablası. Bu dağ içerisinde, taş, büyük bir kaya dağ, büyük tepe dağ yani içerisinde, boğulmuş, içini gezim, Asya'yı orada yapmazken Erzurum'da, içini işte gezim hırtına böyle, hayvanların ağırları var, hepsi var içerisinde. Top menzillere var, yani topun damlasını şaşkabilir şey çıkabiliyor. Düşman top o şey kayar ve o günlerde. Osmanlı ordusu o da savunma ekiplerinin yapıyorlar, yapıyorlar. Bir gece Ruslar ölmüşler parolayı, ölmüşler ise işte, basın yapıyorlar kat yamalığı aziyet alıyorsunda. Gece arasından sonra minaretten başlıyor tekbir getirilme, bütün hocaların yerine kim varsa böyle. Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, Allah'a, ağlayarak ey Erdoğanlılar, Rus'a düşman e, Azriye talibesini ele geçirdi, orada katan yapıyor, Allah için, din için, Peygamber aşkı için, koşun onlara yardım edin. Kimse kalmadı böyle. Kadın erkeği böyle. Altyazı Allah'ın Hamur alan böyle, kadına böyle, kadına böyle, balta. Ne düşünün, nene hatun vardı, nene hatun, ne düşünüldü, nene hatun. O da o o gece. 20 yaşında genç yıllar, kolesi askere gitmiş, cephede. Kimse evinde böyle. Yirmi yaşında, yolda bir kızı varmış böyle. Bakıyor, tebrişe geliyor, ağlayarak, Allah aşkına, din aşkına, peygamber aşkına koşun. Yarım devletten. Söreçliklerden bakıyor, uyuyorlar, ufuk şırklar da, yirmi yaşlar genişler. Yolu kısır, uyuyorlar, Allah'ım, o nasıl emanet Allah'ım bunları veriyor, ben duramayacağım öyle diyor, ve çok başarılı gösterim muhtemelen. <Gülüyor> bu olayları muhtemelen ben bir saat orada yaşayamıyorum, özümle yedim bunlar, askerler böyle. O, o gücü orada bulunan kişilerim denedim. Yine otun şerleri, onun hikayeleri bu şekilde, yani bütün kadınlar hareketler muhtemelen yani. böyle. Aslan kimse kalmış. O kadınlar böyle hızlı olsun. pençe penşe, penşe yapışlar böyle. Böyle saçın paşı muhtemelen böyle. Bu şekilde. İşte Batı cephesinde de, Balkanlar'da üç kanan yani paşa ayrı, üç kolon savaşıyorlar. Tabii artık gidemiyor bunlara. Gidemiyor. Bir yıl sonra Bakıyı Osman Paşa Hazretleri artık cefhane bitti. Top atışı vermek fayda etmiyoruz. Düşman topla atışı atıyor. <gülüyor> Karar veriyor bir gece yarısı kuruşturuyorlar. Bir yarım hareket yapalım, çıkalım oradan. Artık. Tabii bir şehit olur. Tamam, atışlamış da bari. Bunu halk duyuyor. Orada o çekici, Müslümanlık duyuyorlar. Hemen gece uyumuyor bütün halk. Eyvah, orada onu çekiyor derlerinden. Onun tabii arabalarla, öküt arabaları, at arabalarıyla eşya almışlar. Eski Eskiyodar yollarda yola kapamışlar. Tam orada çiğ, oradan yarım arkeye gelecek yola kapalı. Yani düşman bunu haber alıyor bu görüyor bu durumu, başı atışa başı alt kütürene ölü ender değilken, onun baş azetleri atını üzerinden atı vuruldu, atı düşüyor ölüyor, o da sayanla yaralanıyor. O da düşüyor. Bu yüzden bakıyorsun bazı etleri kurtulacak bile. Yani halka boş enerji. Aslında boş enerji bu defa teslimeye kabul ediyor bunu. Hep elinde Bir general gelmiş bir geliyor bunu teslim alıyor bunu. Başkomutanı getiriyor. Fakat başkomutan etkini bunu karşılıyor. Bunu askeri diyalogları böyle. Bu kadar bunun kahramanlığını, destanlarını artık destanlaşmış. Bunu karşılıyor. Yani buna bayılır sanki sadece bir komutan ki buna. Daraniye kenesine, ilik abiye kenesine, tabi bu var bir kitabi esnaf olsa, o adam bunu çara gönderiyorlar. Çara mı ne bu Osmanlı paşisi? Bunu bana gönder demiş. İşte buna şuna gördüm böyle, her yani, eğilmeden aklıma geliyor bu terimler. Şimdi çarşılar diyor, Osmanlı paşası diyor benim durumda eğilmez. Yani, o dönemde, çağ döneminde kim olursa gelirse eğilir şunun önünde. Eğilirilmiş. Bu diyor Osmanlı Paşa'da eğilmez. Bu kuralı bozar burada. Ne yapayım diyor. Aslı büyük kapıyı kapatıyor. Yandan duvardan yeni bir kapı açtırıyor. Ancak eğilip yüze kadar. Büyük halinde böyle. Güzel kapıyı aktırıyor. Yaldırızlı kapı aktırıyor. Orkun'un kurallarına göre onu parçayı götürüyorlar. Yolar, buradaki paşam Kapı buradan vereceğim. Bakıyor. Çok elime gerekiyor. Ne yapıp otura bakalım. Oturuyor oturarak giriyor. Oturarak girerler. Oturarak giriyor. Çağı otur, otur, görünce baştan selam al diyor. Şamdanı misalmiş yeri belirler yani. Hızlı yad etğini şey otur, Demek ki bir insan rükû secdede Allah başlığını yaparsa ne çıkıyor oturenden? Şimdi gelelim Peygamber'in hastalığı olan sözüne Aleyhisselam Hazretleri'ne Ne buyurmuş hastalığı? Sen de başına gelecek bu olay Peygamber'in ona e sildi Resulullah sildi Silemedi Vallahi seni Resulullah silemedi yavaş yavaşça buyurdu ama duydu sabere bazıları da Ali'ye senin başına gelecek bu olay. Aradan epey yıl geçti muhteremdiler. 37. 6 ışık, 31 kalıyor. 2. 31. 2. yıl yok. Sırfın savaşı. Aslı Ali Hattim abi arasında savaş oluyor. Sırfın savaşı. Bu savaş tabi Rabbimden tabiri muhteremler hastalar hatasetleri ilk Müslümanlardan çürükken İslam'a gelirler. Sabıken evvelinden aşırı bir beşerden her aşıdan var, çok üstün değil her aşıdan buna kıyaslamız onlar verdi. Ama Peygamber'in bir hadisleri vardır benden sonra 30 yılı yıl yılında filaf 30 yıl sonra başlıyor saltan dönem başlıyor saltanat çünkü İslam yayıldı çok boluk oldu bereket oldu para boğulaştı eski hal kalmadı ancak sahabeler kendini koruyabiliyor sahabeler yeni İslam tabi değişti bunlar bol bol yemek işime carileri çok üstü atları Güzel evleri, güzel eşyaları, şu derken bir rahat erince dinde gelişemem olduğu zaman kılıyorlar ama bırakılmıyor. Oruç <gülüyor> konu okuyorlar ama sahabedeki din heyecanı kalmadı Din, ruhu. Allah kokusu o aşçı o asfati ruh kalmadı ama. Ruh. Onun için hilafette ne vardır? Hilafette zorama yok. İtaat vacip dinajı ifa şekeri arkadaşlar. Saltanatta başka zorama vardır saltanatta. Ula keyli insanlar böyle yok. Arsıl Muaviye saltanatın bir başı olumuş oluyor. böylece. Savaş oldu orada. tam Hasan'dan zeteri savaşı kazanacağı bir günde bunun üzere savaşmış günde eşleri vardı hastalığının komutanlarından çok savaşçı hesaretli öyle. Onun bulunduğu o fırka, o büyük ondan savaşlarda kazanmak üzereyken yani karşılarımız bitti artık böyle. Saat üzereyken Kur'an sayfalarında tatlarımızın ucuna, ucuna yukarı kaldılar böyle. Kur'an sehfalarında. Hastanın yanında da bulunanlar dediler ki bak Ali bunlar kuruna kaldırırlar. Bunların ne amacı acaba? Sordular işte kurun hakem olsun da arada karar versin. Büyük hastalığı bunun için zamanı değil. Böyle. Bundan korkuyor musunuz bu şekilde böylece? Yok dediler. Hastanın ordusunda İngiliz çıkmışlar. İçinden böyle. böyle. Bunlar dediler ya hariciler işte bununla çıkınlar dediler. Hastayla zorundular bunlar çoğunlukla bunlar ordu içinden birbirine yiyecekler buna bu şekilde hastanın mecburi kabul hakemliği hakemliğe karşıdan alın bir as alın bir as sahabeyle yalnız 5 Arap dağısından biri böyle. o dönemde 5 Arapistan'da 5 yıl onu onun gibi böyle süper Zeka biri bu oldu, Muhammed o oldu hakem tarafından. Hasa'nın onda Ebu Musa El-Eşşer Hazretleri. Hasa'nın işlemiyordu öyle O da beceremezdi böyle. Sahabedir ama böyle indirilmiş, geri çekilmiş. Yani savaşa karışmamış böyle ki bir şey. Fakat o ayrılışçılar, illetle Ebu Musa olsun dediler, o oldu. İkisi için hakem oldular böyle. Bunların kararı neyse ödeyecek böyle. Ne karar verirlerse. <gülüyor> Bunlar görüştüler, konuştular. <gülüyor> Eğitim Ulus'a'nın tek amacı var, savaş bitsin de, su nasıl olsa olsun. Amr'ın da amacı başka. O da El-i Muhabbet Kadısı'nın amacı da. O ne bu <gülüyor> Bunlar şimdi ikisi karar verdiler kenarlarında dedi ki amir ben de muaviydi azizeyim hariplikten <gülüyor> sen de Ali aziz pek <gülüyor> tamam tamam önce sen söyledi bunu. yalnız önce bir yazı yazdı şimdi burada karar verince ya aslında oraya geleceğim konuya hakemler buna kabedendir altı imza alacak şimdi bu bir aziz Ali yazın bakan dedi. Ali Ebru'nun müminin, müminin emiri, amiri yani. Dedi, dedi ki Amr şimdi, muhabbet tarafından, hayır, bu olmaz dedi. Sen eğer bunları emirsin, emirsin bizim demir. Bu olmaz. Ya nasıl olmaz? Halife benim dedi. Hak halife benim. Bedin altı beni seçtirler. Bana bir at et eder. Emrümüm benim. Hayır dedi. Bunu kabul etmiyoruz. O zaman bu şey yokum dedi. Bence. Bu silinecek, Yazacak. Ebu Talip oldu Ali. Diyazıcak. Ali amca aklına geldi hasteyi alıp huzey diye aklına geldi dedi ki tamam bunu size bakalım dedi baktılar. O size bu şekilde söyledi şimdi her olaya böyle kader başına bakma gerekiyor Allah Resulü Aleyhisselam etleri bakınız abi evet mesela her gaybı bilmez Allah bilirin bilir. bilir. Peygamber'e haber verdi. 31 yıl önce <gülüyor> haber verdi. Ali seninle başlarına gelecek bu olaya baktı. Buyurdu. Demek ki her şeyin de kader yönüne bakınca farklı bir yer almakta. <gülüyor> Hastama orada şehit oldu. Hastama orada şehit olmadı. O savaşlar bile. Daha önce de. O anda buyurmuş Ali Hazretleri Hastama da Bakayım ya konuşacaklar devamına inşallah. Onları görürsün, eren görüyor egemen seferleri. Sevgili bize. Onlara bir rızvana, yerin Bunlar daimdir, hep seyredecek namazkarlar. Ne yaparlar? Yebtevhune talep ederler, isterler. Halla minellahi verir Allah'ın fazı keremini Allah'ın lütünü talep Allah'ın rızasını talep ederler. Burada hatta sevap bile beklentisine değil de anlamına geliyor. Gerçek mü'min öyle bir hala bakama gelir ki bu anda Allah öyle şevir ki Allah bu yapmaktan zevk alıyor. Yani o anda engellense yani yapmadense hatta hegemi ki alamaz kendisini hatta. Mesela o duruma gelmeyen bizler için Önce soruruz. Ama yani şu okumak çok sevapmış, bu yapmak çok sevapmış, acık ona yapmaz böyle. Bir Önce bir karşılığının, Nedir bu karşılığının, bir ne Neye benziyor bu? Bir bakıcı, kadın, çocuk bakan kadın. Tabi alınmasın ondan muhtemelen bu, doğal bir şey bu. Herkeste doğası bu vardır böyle bir şey. Bir kadın çocuk bakmaya gidiyor bir yere, ya evine bakıyor ya öyle bakmaya gidiyor. Önce konuşuyor diyeyim ya, şu bakacağım ama ne yapacağım? İşte malı vereceğiz. Şunu yapacaksın. Şartlar ne vereceksiniz bu aylık ve haftalık neyse? Çikolata vereceğim. Şey. Bakar yapacak işine kadar adına kadar azsa olmaz herhalde. Verilen para kadar hizmet etmek isteriz böyle şey. Ama bir anne yavrusuna bunu, yapın? Anne, bir anne yavrusuna hiçbir hiç şey istemez böyle. Her şeyi veriyor böyle. Şey. Canını da verir. hayatını verir böyle? Vermişler ki böyle. Bir şekilde Simavım fi vucuym, eseriz fi onların yüzündeki alamet. Alamet, Sece eserinden alametler üzerinde. Fi vucuym, eseriz Demek ki bir insan çok namaz kılarsa, namazı da üç boyutlu kılarsa, yani kalbi Allah huzurunda okurken kıraatini düzgün yapar, tane tane okur, acele etmez, etki adetini, kıraatini yavaş yavaş yapar, tesmin güzel yapar, Rüküsek kişi yavaş yaparsa, o zaman ne oluyor? Bu demek ki, onun yüzünde bir secde eseri, nur oluyor, nur. Ne zaman? Dünyada, kabirle, mahşer yok. Dünyada da oluyor böyle şey. Dünyada Şimdi insan genelde yabancı bir yerde, hatta burada bile mesela şehirde oturuyken bir otogarda parti oturuyken bu bir şekilde biri geçer erkek veya kadın. Kişi ona bakar Allah ne kötü insan böyle, yüzü beni oktur böyle. İnsan çekinir. Hele şöyle evli, İslam, İslam'ın şöyle kadınlar böyle erkek buna yaklaşıyormuş, ona çekinir, korkarlar böyle, yüzüne belli olmaz. Kim de böyle beş şarkit namazını güzel kılıyorsa onda yüzünden belli olur. Der. Dünyada belli olur. Der. Mesela namaz kılanla kılmayan aynı yaşta gençler aynı giysi girsinler veya namaz belli olur. Der. O imam duru namaz duru bir gün ortamı şunlara seve Namazsız onu alışverişi görmeyen kişi Orucu kişiye bu veriliyor da. Ya bu şecildir bunlara. Her insan onu sezerler. Her insan onu sezerler. Mesela horuz bile kişinin yüzüne bakar, a bundan üzere gelmez artık. Bu hiçbir insan dillere. Kabre girince gelecek melekler sorgu sorarlar ki, "O bunun yüzün nurdu. Hiç şeyim arkadaş." Buna imtihan denir. O yani mahşerde de tanjı bunlar. Lan ve inci. Ve özetle menşe böyle. Böyle bunların terotta bu şekilde inci ise şöyle kuruluyor. Gerçek inci ama. Bir bitki. Ağrı Şah Dağı'nda Gazi'nin fesi bir benim burada örnek veriyor örnek veriyor bir filiz bitki filizi ince yer incecik böyle zayıf fili yapar o sert toprağa ama demir parmağımız hatta bir insan bir kazı bile batıramaz yere mutlaka bir çekilmiş, toprağı bir şey gerek bulmak için gerekir ama ince filiz ince fili ne yapar toprağı yarar, canı çıkardır Önce iyileştir. Şu acerehri sonra kuvvetlenip başlar. Hesao olacak araç suyu, genişler, hayata durur, gözde durur bu şeyler. Bu zülen hoşuna gider. Ek oksit derler. Ekimler olur. Mesela budi arka olsun ve ağaç meyve ağacı olsun. Önce filiz çıkar, yaşlı ve kuvvetli konlaşır ekimi verir, talını verir, meyvesini verir kiminle ayakta durur verici. Bunlar tabi, bundan hoşlanmaz kafirler. Şimdi, İslam'da böyle mevlan buyurmuştur, İslam böyle. İslam'da ince filizle başladı. Tek işle başladı. Tek sahabeyle başladı. İslam'da verici. Lekim-i Kereme'de. Şirik'in kutperestli olduğu bir yerden Bekiyormuş ki o anda hepsi alkolik hemen hemen işi yola, hızlı, kuvuş, serbest yedir. çoğunun babası belli değil böyle. Yani çocuğun babasından kuşkulu. Acaba ben babam mı buraya böyle? O durumda leş yiyorlar hayvanın kanı işi yolar, bir topaya gömüyorlar böyle. Yani vahşi insanlar böyle. Canlı insanlar ve evladım en merhamet insan evladım tekrar eder. En yumuşak yapıda, yapısı böyle. Karınca inci böyle. öyle. Kimse gönlü kıramayacak. O kadar böyle yumuşak haliyle ona böyle, dedim, ne gönlü var ya? böyle. gayet şey. <Gülüyor> işte böyle. O da işine çıkacak, kuşkacağız şimdi, şimdi İslam. İlk önce bir biri çıktı, kim o? Hatice tutduk, Hatice, Hatice kübra var ya, kübra, dedim, anam, annemiz. İlk Müslüman, o oh böyle. Onun evindeki etmeye kadar görev verildi. Kulut Feneri'nin emri geldi orada. Oradan başlandı. İlilik iman eden, ilk sahabe, ilk İslam, İncil'ik filizi fışkırıp çıkan tek oğullar. Evet. Hazır Salih, Hazır Bekir, Hazır Zeyd bin Harise, bunlar dördü ilk Müslümanlar bunlar. Ondan sonra diğer aşırı 25'ler derken Hazır Bekir'in oldu böyle. Bunlar Sabit evrenin bunlar kırk adamla beraber. Onu yavaşça İslam savaşını derken İslam bu şekilde kuvvetlendi. Elhamdülillah, bildiğimme göre de İslam cemaatlı deri yapışan dönüşlü. Abi şey şekilde savaş oldu. İslam kolay gelmedi mutlaka belli. Yani abi yakaladı sabere zavallılar. Üç yıl Mekke'de abluka uygulanıyor. Üç yıl Mekke'de abluka uygulanıyor. Yani bir Müslüman alamaya parasıyla mas atamıyor. Çarşı çıkamıyor Müslümanlar. Üç yıl böylece kararlı müşrikler böyle. Abluka altında böyle. Abluka altında zaman geldiği muhtemelenin ağacın kabuğunu kemiri açtıktan bunlar böyle. Şimdi o topladılar onları ısıtıp buna yediler. Üç yıl sabitler bunlar zaten böyle, Savaşçı oldu derken bu şekilde elhamdülillah kısa bir zamanda İslam, cihan devleti oldu. Yani, tek güç oldu bu şekilde. Ve Mevlam sana buyuruyor, Mevlam onlara vaat ediyor. Elisi amelü, elisi Ve adı Allah'ı amelü. Ve adı Allah vaat ediyor. Vaat ediyor. Senin denemden, denemezse Allah. Allah vaat ediyor. Ve ad Kimlere el aminu ve aminu salihati iman eden ve bir de aminu salihçeyenler. Yalnız iman da yetersizlik almadı. Aminu salih. Bir de aminu salih Allah'ın kabul ettiği ihlası amel yapmak. Allah Allah'ın alışverişi inşallah. Tabi namazda, uyuşta, zekatta, din için çalışmakta hep bunlar, bu şekilde bunlar. Hepsi bu şekilde işte. Yani İslam için aksiyon lazım. Hazırlık, hareket var İslam için. Allah'ın din için bu için yaşama gerekiyor. Yani. Din için böyle. Yani biraz da cihat. Çünkü ne bir İslam'ın devamı cihada bağlı. Bir insan cihat terk ederse rahatına bakarsa, gençlerse arkadan cemaat, camiler başkaldır. İslam söyler, unutulur İslam. Bir de araya girer. kim oturur da Allah Allah'a korusun. Yani. Veyle bunlara vaat et mühim. Mağfiret mazıya. Önce mağfiret. Yani kim iman eder? Allah'a inanır. Ki Rabbul alemin de bilir bunu. Sonra İslam'ı yaşar. İslam'ı yaşatmak için çalıştır. Evinde, çevresinde bunun için çalıştır. Canıyla, malıyla çalışır. Her insan düşünse, yani her insan düşünse biraz sonuçta elimizde bu kalacak ama mesela gördüğümüz zaman evet, dünya tatlı. Dünya tatlı dünya. Dünya çekici dünya. İnsan daha çok güzel dünyada. Göz konfor isteyebilir insan. Ama dünyada bile insan yaşıyor fazlaysa uzun ömürlüyse Dünyada bir insan hayatını devam ettiremiyor. Artık gelemez olur. Özi görmez, Beni bükülür. Yürüyemez olur. Her şeyi yiyemez. Şeker, tansiyondur. Efendim işte artık sayın hasratın böyle hepsi vardı. Şüphe bu, bundan şu yasak bu yasak ne yiyecek? Ne yiyecek? Tuzlu parçalama. Tuz yok yasak. Şeker yasak, şu, şu, şu yasak vereceğim. Yasa yasak. Biri uyuyamaz böyle. Her zaman kendini dinliyorsan ay kalbimi atıyor galiba benim. Kalbim, kredim boş olacak böyle. Sağımda bir ağrı var. sonra bir ağrı var acaba. Ağzıya e beni götürün bakalım. Ağzıya e git, tahriyü yap, film çektiği onu yap, bunu yap. Yarın ayağında dizinden olması mı Küreş başlıyor? Küreşlerinden yani başlıyor. Dünyada bir insan yani hayat aynı devam etmiyor. Yani yani dünya kuşanamayan insan bu şekilde geldi. Kaderek. Helen mezarı girdiğimiz zaman, mezar. Farklı bir alem. Dünya bitti. Hayatla yıkıldı. Geri nişan fark ediyor. Kişi ne yaptı? Kefene girdi. Demiz bu muş dünyaya geldim? İnsan o kişi olup kişi olarak soru işini İslam'a ya. Ben dünyaya bu muş ben dünyaya geldim ben. İntek ki, Rahman gelinen bu dünyaya alimler vatan, bu kadar. Hepsi kaldı. Yaptarı, maltları, uşakları, artık ne varsa böyle, hepsi kalıyor. Ki gardırabından kim, kaç takım elbişleri vardır, ayakkabıları vardır, özel arabaları vardır. Akan sonuç ne oluyor? Her şey yıkanıyor. Dikişi yok. Yakası yok. Bodası yok. Öyle rengi, mevkli ve şatı bir şey gösterişi yok. Erkek kadın fark etmiyor. İyilikten bir giysi. Has sabahını giydiği adaması giydiği ilkel kefen. Bunu tabuta biniyor. Mezara bırakılıyor. Üzerine toprak toprak. Kişi ölmüyor ki. Bu ölmesi Bu ölmüşsü böylece. Hepsi sen gülüm. Demek ki ne gerekiyor? iman amel-i o bizim hırtlarında. Kim yaparsa öyle bunlara vaat ediyor? Önce mahir bağışlama. Verece azıma eci azı. Çok büyük eziyiler, mükafatlar. Bu ne? Cennet. Cennet. Rabbin nasıl bir şekilde inşallah Hüseyin'e böyle. İslam'ı yaşamayı İslam'ı canlandırmak kadar. Yani, İbadetleri canlı olmalı ve ölürlükten çıkmalı. Ölümden kurtulmak kadar hayatta. Canlı olma sevgilimler. Namazda, oruçta, zekatta, haçta, ömürde, ibadetlerde, namazda, cemaatlerde, teravilerde, İslam'ı çalışmada bir şevvaçça lazımdı. Allah için yapmak lazımdı. Bu evet, saçma göre gibi bunları. Ama hep nasıl örsün inşallah? İzlediğiniz için